Birliği uzun süredir tartışılan tarihindeki en büyük genişleme sürecinin sonuna yaklaşıyor. BBC Türkçe bölümü böylesi bir dönemde Avrupa Birliği'nin öğretmenlerden çiftçilere, kamyon şoförlerinden iş adamlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede insanların günlük hayatına yansımalarını araştırdı. Üye ülkeler ve adaylar Avrupa Birliği'ni nasıl görüyor ve birlikten neler bekliyor? Bu dizide ekonomi, insan hakları, demokrasi, Avrupa kimliği ve bunların üye ve aday ülkelerde nasıl algılandıklarını inceledik. Ama önce başa dönüyoruz. Avrupa Birliği neden genişliyor? Bu sorunun yanıtını sokaklarda aramak için Gökhan Gökçe ile Brüksel'e uzandık. Evet, İngiliz Milli Marşı dinlediğimiz ama bu İngiliz Milli Marşı'nı Londra'da değil esasında Londra'dan, İngiltere'den uzakta bir yerde dinliyoruz neresi mi Avrupa'nın başkenti sayılan Brüksel'deyiz ve Brüksel'deki Avrupa Birliği ülkelerinin sembollerinin bulunduğu mini Avrupa'dayız. Uh, the... <Gülüyor> Büyüksel'deki bir parka kurulan minyatür Avrupa'da rastladığımız Belçikalı öğretmen, büyümenin sorun getirebileceğini düşünenlerden ve bunun nedenini de maliyetine bağlıyor ve ekliyor. Avrupa çok pahalıya mal oluyor. Avrupa Birliği, çekirdek 6 ülkeden üye sayısını 15'e çıkardıktan sonra, şimdi hem çeşitlilik hem de kapsam olarak en büyük genişlemesini gerçekleştiriyor. Neden mi? Bu soruya Berlin'deki Özgür Üniversiteden, Profesör Alparslan Yenal yanıt veriyor. Beşinci genişleme girişiminde Avrupa Birliği ve bu beşinci büyüme, genişleme süreci de bugüne kadar olan büyümelerle ve gelişlemelerle kıyas edilmeyecek kadar başka bir karakterde. Niçin? 1989'da Varşova Paktı ve e, Orta ve Doğu Avrupa'daki sistemler çözülünce ve yeni bir sistem değişim süreci başlayınca Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri kendilerine önder ve kendilerinin katılabileceği ve e, ümitlenerek onlardan bir pay alacağı yer Avrupa Birliği'ydi. Ee, bilhassa Polonya, Mojaristan ve o zaman Çekoslovakya'nın e, tarihi gelişmesinden de Batı Avrupa'ya yanaşması onlar için olağan bir sistem değiştirme içinde yöndü. Bu isteğe ki bu bayağı ciddi bir bekleyiş ve talepti. Avrupa Birliği e, müspet cevap vermek durumundaydı. Başka bir türlü ona yanıt vermek düşünülemezdi. Buydu sebep ve burada Avrupa Birliği'nin birinci öncelikle hedef tuttuğu sistem değişmesini stabilize etmek. Sistem değişimi, değişimi sürecini geriye dönmeyecek şekilde batıya ve batı demokrasilerine tabi Avrupa Birliği açısından Brüksel'e dayanarak sabitleştirmek istiyordu. Berlin'deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi'nin yöneticilerinden Profesör Hans Dieter Klingemann da Avrupa Birliği'nin tarihinin en büyük genişleme dalgasını gerçekleştirmesinin esas nedeninin ideolojiye dayandığını söylüyor. Profesör Klingemann, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir daha Avrupa'da savaş olmasın diyerek ve bunu sağlamanın tek yolunu da o dönemde ekonomik çıkarları ortak hale getirmek olarak gören Avrupa Birliği'nin artık siyasallaşmaya başladığını da altını çiziyor. Ee... Bu genişleme komünizm nedeniyle acı çekmiş toplumlara karşı ahlaki bir gereklilikti. Tabii ki bu üye olmak isteyen ülkelerin bağımsız kararlarıydı. Avrupa Birliği ise buna açık ve birlik müktesebatını tartışıyor, görüşüyor. Bu da söz konusu aday ülkelerin öncelikle demokratik kurumlara ve insan haklarına saygılı olmaları, daha sonra da bir serbest pazar ekonomisini istemeleri ve desteklemeleri gerektiği anlamına geliyor. Avrupa Birliği'ne aday olan 13 ülkenin önünde Profesör Klingaman'ın da belirttiği gibi koşullar mevcut. 1993 yılındaki Avrupa Birliği Kopenhag zirvesinde belirlenen ve Kopenhag kriterleri diye anılan bu koşullar ikiye ayrılıyor. Siyasi kriterler istikrarlı bir demokrasiye sahip olmak, insan haklarına saygı göstermek, azınlıkları korumak ve hukukun üstünlüğü diye tanımlanırken, işleyen ve istikrarlı bir serbest pazar ekonomisine sahip olmaksa ekonomik kriterleri oluşturuyor. Ancak Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler üye olduğunda Avrupa Birliği bu tür kriterlerin yerine getirilmesini aramamış ve daha çok askeri diktatörlüklerden yeni çıkmış bu ülkelerde demokrasiyi geliştirmenin yolunun birlik içinde sağlanacağını düşünmüştü. Şu sırada Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis'in danışmanları arasında yer alan ve Yunanistan Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesör Panayiotis Iokimidis bunu açıkça ifade ediyor. Well, uh, when it's joined in the early 80s, um uh, there was no formal criteria, I mean just a fulfill uh, Yunanistan 1980'lerin başlarında Avrupa Birliği'ne girdiğinde 1993 yılındaki Kopenhag zirvesinde belirlenen kriterler gibi somut koşullar bulunmuyordu. Şu anda çok açık ve kapsamlı kriterler uygulanıyor. Ancak bu o dönemde bir de formalite olmanın ötesine gidemezdi bizim için. Çünkü 80'lerin başlarında birliğe üye olduğumuzda ilk amacımız Yunan ekonomisini Avrupa'ya adapte etmekten öteye gitmemişti. Buna Yunan politik yaşamını da eklemek gerekiyor tabii ki. Bu çok acılı bir süreçti çünkü 1981 yılında üye olduğumuzda Yunanistan kendisini bekleyen sorunlarla başa çıkabilmek için hiç de hazırlıklı değildi. Peki bu değişikliğin sebebi ne? Bir kez daha Profesör Hans Dieter Klingaman. Well, I think if you want to enter and you have negotiations. Eğer Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsanız ve üyelik görüşmeleri yürütüyorsanız, üyelik için gerekli temel kriterleri işin başında yerine getirmeniz, demokratikleşme, insan haklarına saygı ve azınlıkları korumak gibi süreçleri kolaylaştıracaktır. Bunlar Avrupa Birliği üyeleri için önemli değerlerdir. Sanıyorum geçmişin iyi örneklerinden dersler almak ve daha sonra aday ülkeler içindeki batı yanlısı güçlerin pişmanlık duymasına neden olacak imtiyazlar vermemek büyük önem taşıyor. Londra'dan başladık Avrupa turumuza. Normal olarak İngiltere'den kıta Avrupası'na geçmek, Avrupa tüneli ki İngiltere ile kıta Avrupa'sını deniz altından bağlayan tüneli geçmek trenle yarım saat sürüyor. Ama bu minik Avrupa'da baş Tüneli'ni geçmek tam bir adım. Ve işte Fransa. Arkadaşımız Gökhan Gökçe ile konuşan Avrupa vatandaşlarının büyük bölümü de genişlemeyi desteklediklerini belirttiler. Kısa bir süre önce Avrupa Birliği genelinde yapılan bir anket, genişlemenin yüzde %50 oranında desteklendiğini gösteriyor. Ankete katılanların %53'ü genişlemenin güvenlik ve istikrara katkıda bulunacağına işaret ediyor. It's a good thing for me. It's you have no choice. You have to enlarge the European Community to to exist in the world. Genişlemenin iyi olduğunu düşünüyorum çünkü başka şansınız yok. Avrupa Birliği dünyada varlığını sürdürebilmek için genişlemek zorunda. Şu ana kadar Amerikalılar vardı ve özellikle ekonomi düşünüldüğünde bizler yoktuk. Bence Avrupa Birliği bir bütün olarak kalmalı ancak bu bütün içinde farklı ruhlar, farklı varlıklar olmalı. Uh, yes, because I think it's uh, bringing us a lot of uh, economic Evet, büyümeye taraftarım çünkü büyüme bize ekonomik zenginlik getirecek. yeah, I think I would be. I think sort of every country has something to bring to it and we all sort of have our own individual. Evet, sanıyorum, taraftarım. Bence her ülke birliğe yeni şeyler getirecek. Herkesin kendine göre iyi yanları var ve bence birlikte bu genişlemeyi herkesin hoşnut olacağı bir noktaya getirebiliriz. Ancak Avrupa Birliği genişleme kararı almasına rağmen aday ülkelerin karşı karşıya olduğu güçlükler görünenden de fazla. Bu güçlükler hem Brüksel'den hem de üye ülkeler içindeki muhalif kanatlardan geliyor. Yunanistan'ın Avrupa işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Niçiz, karşı karşıya kalınan direnişin ülkeden ülkeye değiştiğine dikkat çekiyor. Well, I don't think that you have a unique answer in this question. First, well, it depends on the issues you want to raise. I mean, bu sorunun tek bir yanıtı olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle bu gündeme getirmek istediğiniz konulara bağlı. Yani kimi üye ülkeler için daha az önemli olan konular olabildiği gibi, onlar için de epey önemli konularla karşılaşabilirsiniz. O nedenle karşılaşabileceğiniz direniş buna çok bağlı. Aday ülkelerin içeride karşılaştığı direnişe ya da muhalefete bakacak olursanız, biz de bununla yoğun şekilde karşılaştık. Başarısız olan işletmeleri yeniden yapılandırırken bu direnişle karşılaştık. Özelleştirme alanında bu direniş yaşandı ve sistemin modernleşmesi için önem taşıyan kurumlardaki değişiklikler nedeniyle güçlüklerle karşılaştık. Ancak tüm bu güçlüklere karşın başarı sağlamamızın nedeni, hükümetin ekonomik yeniden yapılanma ya da rekabet arasında dengesiz bir tutum izlememiş olmasıydı. Doğru çözümleri bulmaya çalışıp bu politikaları ortaya çıkan sosyal sorunları çözecek yanıtlarla uygulamaya çalıştık. Bu tabii ki özelleştirmenin yaşandığı dönemde işten çıkarılması gereken insanların desteklenmesinde yaşandı. Ama sosyal yaklaşımlarla bu direnişi çözdük. Örneğin emeklilik sorununu çözebilmek için iyi bir ücretlendirme politikasına geçtik. Çiftçiler için daha önce hiç olmayan bir emeklilik sistemi geliştirdik. Vergi indirimleri getirdik. Yani sosyal çözümler geliştirerek itirazları, direnişi dengelemeye çalıştık ve bu da bir uzlaşmaya varmamızı sağladı. Genişleme deyince ilk etapta görünen olumlu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği içinde genişlemeye karşı çıkanların endişe duymalarına neden olabilecek gelişmeler de var. Örneğin yeni üyelerin birliğe girmesi, var olan üyelerin Avrupa Birliği fonlarından aldıkları payların azalması anlamına gelecek. Ayrıca her ne kadar bir geçiş dönemi yaşanacak da olsa serbest dolaşım nedeniyle ucuz iş gücünün birlik içinde bir işsizlik sorunu yaratabileceğinden de endişe edenler var. Bu endişeler dengelenebilecek mi? Bir kez daha Tasos Yannichis. Genişleme çok karmaşık bir soru. Bence Avrupa Birliği ve üye ülkeler genişlemenin, 1989'da komünist sistemin çöküşünün ardından meydana gelecek olan en büyük değişim olacağının farkında. Bu karar verme sürecinin kısa ve uzun vadedeki getirisi çok önemli. Bunu öncelikle akılda tutmakta yarar var. Aksi takdirde yaşanan sorunları resmin tümüne mal etme ve yanlış yorumlar yapma ihtimaliniz var. Bu çerçevede tabii ki genel bir maliyet, dönüşüm maliyeti gibi sorunlar yaşanmakta. Bu, çözüm bulunması gereken sorunlardan biri. Görüşmeler dönemindeki makroekonomik dengelerin neler olduğu, üyelik görüşmelerine başlayan adayların yaşayacağı sorunlar neler olacak, tüm bunların göz önünde bulunması gerekecek. Buradaki maliyet ya da finans sorunu sadece lojistik olarak düşünülmemeli. Yani ne kadar parayı kime veriyorum diye bir yaklaşım yerine, Avrupa Birliği olarak genişlediğimde nereye ulaşmak istiyorum sorusuna yanıt verilmeli. Pragmatik olarak bu sorunu çözmemizsi gerekiyor. Aksi takdirde bu maliyetten kaçarken çok daha büyük bir maliyetle karşı karşıya kalabiliriz. Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Yannicis'in görüşleri böyle. Peki acaba genişleme, çıkarlar açısından Avrupa Birliği içinde bloklaşmalara neden oluyor mu? Berlin Özgür Üniversitesi'nden Profesör Alpaslan Yenal yanıtlıyor. Bloklaşmalar demeyeceğim ama şöyle... İngiltere'de bir tabir vardır. Genişleme, camin bloku büyütüyor denilir. Doğru, doğru. Bugün Almanya'nın politikası öncelikle, öncelikle Polonya'nın, Macaristan'ın ve Çek Cumhuriyetinin mutlaka ve Slovenya'nın ilk adımda katılmasıdır. Polonya'nın problemleri var. Yani biraz şöyle mercekle bakarsanız. Ee, orada problemler bitmiş değil. Biraz daha ciddi bakarsanız e, siyasi ve ekonomik kriterleri, kopanak ölçüleri nereye kadar gelmiştir diye bir bakarsanız e, biraz zorlanırsınız. Ama siyasi e, tutum Almanya'da ilk adımda Polonya girmeliydi. Tabii bugüne kadar zaten bu genişleme sürecinde ekonomik olarak en çok faydayı gören, fayda kazanan Almanya. Portekiz'in Portekiz bu genişleme sürecinde ekonomik geliri nerededir? Yani ekonomik kazancı nerededir? Almanya e, bu ülkelere e, dış ticarette e, e, daha çok satıyor, daha az alıyor. E, İngiltere de böyle görüyor. Kuzey ülkeleri de böyle görüyor Avrupa Birliği içinde. Finlandiya'nın tabii biraz özel durumu var. E, e, Estonya'yla yan yana. Benzerlikler var zaten e, Baltık ülkelerinin e, bu ilk sürece katılmalarının e, arkasında Avrupa Birliği kuzey ülkeleri var. Yani blok dediniz ya böyle farklı hmm. beklenenler var. E, e, Litvanya'nın hmm. girmesini istemek bu kopanak kriterleri açısından e, oldukça cesaretli bir istek. Ama şimdi siz e, Almanya olarak Avusturya olarak de, e, derseniz ki bu üçü dördü mutlaka girsin. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri de e Bizimkiler de girsin bari. Onun için büyük bir grup girecek. Türkiye'nin pozisyonu e, tabii çok özel bir pozisyon. E, onu her zaman tartışıyor Avrupa Birliği için de tabii söylenenleri düşünülen, düşünülenlerden biraz ayırmak lazım. Öyle düşünülenler var ki söylemeye kimse cesaret etmiyor tabii. Ve Türkiye'yi şunu unutmamak lazım. Avrupa Birliği'ne biraz ifade ettiğim gibi gruplaşmalar var dedim. Ee, Avrupa Birliği'ne taşımak inisiyatifinde Avrupa Birliği içinde bir ülke yok. Ve şunu söylüyor e, Almanya'da tartışılırken e, bilim çevrelerinde bunu bir politika söylemez. E, bilim çevrelerinde deniliyor ki Almanya'nın tarihten gelen bir borçluluğu vardır. E, Macaristan'a, Polonya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne vesaire. Genişleme sürecinde bu tarihi borçluluğun e, göz önünde tutulması lazım deniliyor. Ve gayet açıkça söylüyorlar söylüyorlar ki Almanya'nın Türkiye'ye karşı böyle bir borçluluğu yok. Biz deriz işte dostluğumuz var, eski dostluğumuz var, falan var ama bunun kaba tabirle e, ifadesi tek yanlı aşk. Berlin Özgün Üniversitesi'nden Profesör Alpaslan Yenal'ın görüşleriyle Avrupa Birliği içindeki genişleme tartışmaları ve beklentilerinden bir kesit. Bir sonraki bölümümüzde genişlemenin kriterleri arasında yer alan ve aynı zamanda genişlemenin finansmanı tartışmalarının özünü oluşturan ekonomiyi inceleyeceğiz.